Enbiya Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu atla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İqtara belin nâsi hisâbuhum ve hum fî vafletin mu'ridûn. İnsanların hesapları yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Mâ ye''tîhim min zikrin min Rabbihim muhdathin illa ve hum Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler. Lâhiyeten kulûbuhum ve eserrun necvel lezîne zilemûhâl illa beşer mislukum efetatuna sihra ve entum onların kalpleri eğlenceye dalmıştır o zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi siz gözünüz göre göre mi koşuyorsunuz قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Muhammed onlara dedi ki, Benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. بَالْقَالُونَ onlar Hayır Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır Hayır, onu kendisi uydurmuştur. ''Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin.'' dediler. ''Mâ âmenet min efahum Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz... Nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız, bilgisi olanlara sorun. Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesetle kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi. ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik. لَقَدَ أَنْزَلْنَا Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Ve kem kasamna min qaryatin kanat zalimatan ve ensha'na ba'daha Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik. Fe فلما... اَحَسُوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya koyuldular. لَا تَرْقُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ Onlara, ''Kaçmayın, İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün, çünkü siz sorguya çekileceksiniz.'' denildi. ''Kalû ya veylenâ, inne kunnâ Onlar da, ''Vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz.'' dediler. فَمَا <gülüyor> زَالَتْ <gülüyor> Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti. وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık. <Sessizlik> Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bilakis biz, hakkı batılın üzerine atarız da, onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki, batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Onun yanında bulunanlar, ona ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler. <gülüyor> Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir. اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا ضُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ من Bâl ekserühüm lâ ya'lemûne'l hakka fehum mu'ridûn Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler Ey Muhammed sen onlara haydi delilinizi getirin İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de Ama onların çoğu gerçeği bilmezler Bunun içinde ondan yüz çevirirler Vama arsalna min ey Muhammed. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır. Lâ yesbiqûnehu bil bi Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler. Ya'lemu ma bayna aydihim ve ma halfihim ve la yashfa'un illa limen irtada ve hum min khashyatihi mushtaquun Allah onların geçmişlerini de bilir geleceklerini de onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler onların hepsi de Allah korkusundan titrerler وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ الظَّالِمِينَ Onlardan her kim, ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz. E welem yara allazina keferu ennes semawati vel ardu kanata ratqan fataqnaahuma fataqnaahuma ve cealna minel ma'i kull shay'in İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı? <gülüyor> biz Üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler. <gülüyor> Biz yüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَأَ فَإِمْ مِتْتَ الْخَالِدُونَ Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Kullu nefsin دَائِقَةُ الْمَوْتِ ve nebluğukum bişşerri vel hayri fitnetun ve Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz. وَاِذَا رَآَاكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar. Kuluq al insanumin agel, seuriyum ayeti, fala İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında. Size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin. Onlar eğer doğru söylüyorsanız bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar. Lô yâlemû lâzîn O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi menedemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi delta tatehim bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir ولقد استهزئا برسول من قبلك فحاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ey Muhammed, anolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi, ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ De ki, gece ve gündüz sizi rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar. اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz. Bel met'anaha ula ve abaahum hatta tal alayhimu l'umr. <gülüyor> Efe la yeron enna na'ti l'ardana min atrafiha. Doğrusu, biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki, biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse, galip gelenler onlar mı? ul <Gülüyor> diru'kum bil vahyi ve la yesma'u s-summu Ey Muhammed de ki ben size ancak vahiy ile uyarıyorum fakat sağırlar ne kadar uyarısalar da uyarı davetini işitmezler وَلَا اِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا قُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Ant ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa, mutlaka bize yazıklar olsun, biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir. Ve naz'u'l-mevazinel-kıstı li-yevmil-kiyameti fe la tuzlame nefsun ve in kana min khurdelin ateyna biha Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz. Ant olsun ki biz, Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, Takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ müşfikun. O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ اَفَأَنْتُمْ لَهُ <مُنْكِرُون> İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? وَلَقَدَ آتَيْنَا İbrahim auş bihi Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk ve قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Hani İbrahim babasına ve kavmine bu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller nedir demişti. قالوا وجدنا آباؤنا لها عابدين onlar da, biz babalarımızı onlara tapar halde bulduk demişlerdi. <gülüyor> İbrahim, and olsun ki siz de babalarınızla apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi. KALUN <gülüyor> Ajetnâ bilhak, am an tan alâbîn. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın? dediler. Bâle bârabbukum, rabbu alamawat ve alâdil lâdî fâtûrhum, ve ana ʿala ẓalîkum min ve اللّٰهِ لَا اَك۪يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدَبِر۪ينَ İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلّٰى كَب۪يرًا Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Döndükleri zaman onlar, ''Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı?'' ''Doğrusu o zalimlerden biridir.'' dediler. ''Kalû semînâ lehu İbrahim.'' Aralarında bazıları, ''Kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik.'' dediler. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler. قَالُوا <gülüyor> و أنت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. İbrahim gelince, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? dediler. قال بل فعله كبرهم هذا İbrahim Hayır. Bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlar onlara sorun dedi. فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler. O ene fe ta'budun min dunillah ma la yanfa'ukum shay'en ve la yadurukum huffe lekum min dunillah afela ta'kilun İbrahim dedi ki Öyleyse Allah'ı bırakıp da Size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara, siz hiç akıllanmayacak mısınız? <gülüyor> İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. ne yanagkunı berden İbrahim'i ateşe attıklarında biz ey ateş İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik. وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَر۪ينَ Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَم۪ينَ Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. <gülüyor> Biz İbrahim'e, İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakup'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.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 Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi. ve آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّت۪ي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ İnnehum kanu kavmen sauin fasikin. Ve adahnalnahu fi rahmatina innehu min Biz Lut'a hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kabimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi. وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِنْ طَبْلُ فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık <gülüyor> Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik doğrusu onlar kötü bir kavimdiler biz de onların hepsini suda boğduk. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Oka'min koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk. Fe fehmnâ Süleymân ve kullen âtaynâ hükmen ve ilmen ve sahharne meâ Dâvûd el cibâle yusabbihne biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davud'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yatmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? وَلِسُ لَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيدِ اَمْرِهِ اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٍ biz Süleyman'a da kasırga halinde rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ bir de şeytanlardan, Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. وَاَيُّبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ بُرْرٍ وَآتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ مِنْ <دين> Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar... Ailesini ve onlarla beraber bir misini daha vermiştik. Ve İsmaili ve İdrisi ve Zülkifli min Ve min İsmaili, İdrisi ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendir. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendir. وَذَنُّونِ <Sessizlik> اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَا فِي İlahe İlahe İlahe Ente Subhaneke inni Kuntu Mine Zalimine Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye dua etti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Ve Zekeriya ibnade Rabbuhu Rabbi la taderni Ey Muhammed Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine ey Rabbim beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı. وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ Âyetel lil'âlemîn. Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da, âlemlere bir mucize kıldık. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ana rabbukum fe'budûn. Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيْهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ Her kim mü'min olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafasız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir. Hatta. Eza futihat Yecuc ve Mecuc ve hum min kulli Nihayet Yecüc ve Mecuc'un setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler. Waqatara bel va'du'l hakku feiza hiya sha'iksat abdaru'l lazina فإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا كُنَّا غَفْلَةٍ هَذَا بَلْ كُنَّا Hak olan kıyamet vadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır kalır ve vay bizim halimize gerçekten biz bundan habersizmişiz daha doğrusu biz zalimlermişizlerler. İnnekum <gülüyor> ve ma ta'budun min tum Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz ve <gülüyor> Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler. <gülüyor> <gülüyor> Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince... İşte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. <gülüyor> onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp işte bu size dünyadayken vaad edilen mutlu gününüzdür derler. يَوْمَ نَطَوِ السَّمَانِ <gülüyor> biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vadimizi yerine getirenleriz. وَلَقَدَ كَتَبَنَا olsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen zebur'da, ''Yeryüzüne yüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık. İnne <gülüyor> âbidîn. Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır. Ve mâ erselnâke illâ âlemîn. Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ul Inna Yuha İleye Ana Ilahukum Ilahu Waheed. Fehal An Muslimun. De ki. ''Bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahy ediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?'' ''Fein tevellewu fequl âzentukum alâ sevâin ve in ederî e qarîbun en ba'îdun mâ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَاِنْ اَدَرِي لَعَلَّهُ Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum. Belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir. O ale rabbihku bil hak. Ve rabbuna'r rahmanul mustaanu ala ma Muhammed şöyle dedi ey Rabbim inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver bizim Rabbimiz çok merhametlidir sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir.